Merhabalar ben Kerem Doğan. Ben Didem Gürzap. Açık Radyo 94.9'dayız. Kamusla güreşiyoruz 8. yayın dönemimizde. Radyomuzun da. Da e, 50. yayın, yayın döneminde. döneminde. Evet. E, geçen hafta bir açış yapmıştık. E, hatta aslında Açık Bilinç programında bir açış yapmıştık. Sevgili güzel Güven Güzel Dere evet. e, Bu dönem... E, bir üst başlığımız yok aslında var mı yok. Yani zihin diyebiliriz. Beyin. <gülüyor> Karmaşık bir başlık. Beyin diyebiliriz. Beyin evet. <gülüyor> Beynimizin içinde beynimizi tokatlayan program vardı bir ara. Hatırlıyor musun? Hayır. Üsten botum. Beyin üsten hatırlıyorum da. Hatta beyni tokatlıyordu hatta bir yerde öyle bir <gülüyor> görüntü. Arada tokatlamak geldi. lazım <gülüyor> yani. işte açık radyonun da merak Sen uyandırma. Sen tokatlıyor musun arada beynine? Baya baya sık bence. Evet. Güzel. <gülüyor> Efendim bugünkü programımızın destekçisi Ali Toprak'a teşekkür ediyoruz. Sağolsunlar beyefendi. Ali Toprak, Ali babamın ismi ne güzel. <gülüyor> <gülüyor> Pek severim Ali ismini e, Sosyal medya hesaplarını hatırlatalım. E, kamusla Güreş gmail adresimiz var. Efendime söyleyeyim instagram adresimiz var. Sosyal medya olarak da twitter adresimiz var. Etkin olarak kullanıyoruz Twitter'ı Evet Geçen hafta başladık Aslında hatırlar sevgili dinleyicilerimiz Geçen yayın döneminde beden üst başlığı altında evet. Kelimelerle uğraşıyor idik Ama onlar çok somut sözcüklerdi El göz saç gibi Şimdi beynin Zihnin Ruhun yani gene Bedenle bağlantılı olan ama biraz Daha bazen soyut Kalan evet. yanlarına İç kelimesi var ama değil mi evet. i̇ç, içe dönmek işte iç dünya içgörü içle çok karşılaşacağız Ama bir yandan da bu hani böyle bir Bilinmeyen taraf var işte bir karanlık tarafımız var içe dair çözülememiş kısmı, çözülmüş evet, kısmı gizli tarafı var, ölçülemeyen kısmı var, işte tanımlama tanımlama tanımlanamayan Tanamayan. kısmı da var. <gülüyor> Hiç söyleyemedim. Aslında bu bizim için de önemli çünkü gerçekten anlamlar birbirine çok girmiş bir şekilde. Hele kök bilgilerine girince de daha da iyi anlıyoruz çünkü birçok anlam çıkıyor. Bu anlam karışıklığı içerisinde toparlayamadığım için de... ...sürücü lisan edersek de affolsun. Affola evet çünkü ama bazı bilimler de e, bunların sınırlarını net bir biçimde ayırt edemiyorlar. Hı -hı. E, şimdi ilk programımızı ya da e, açık bilinçteki 22 Ekim'de yayınlanmış programımızı dinleyemeyenler için... ...belirsiz bir konuşma <gülüyor> oluyor bu. Şöyle belirleyelim. Şimdi aslında biz e, beynin ve zihnin e, ürünleri olan... Bir takım sözcüklerde odaklanıyoruz. İlk programda bir genel çerçeveyi çizdik. Yani hangi haritaya bakıyoruz? İçgüdüler ve içgüdünün karşısında belki de yer alıyor diyebileceğimiz şuurla, zihinle, idrakla, akılla. ...ilgili olan sözcükler... ...keza uzun yıllar... E, ...biraz da e, inançlardan... ...ve vücudumuzda nasıl hissettiğimizden... ...yola çıkarak... E, ...daha e, maneviyatla... ...soyut e, sözcüklerle... ...yaklaşımlarla algıladığımız... ...ruhsal, duygusal kısımlar... ...sezgisel kısımlar... ...ve bütün bunların... ...sonucunda karşımıza çıkan... ...bir insan karakteri var... ...şahsiyet... Hmm. E, o şahsiyette bazı eylemlerde bulunuyor. İşte kanaat getirmek, kavramak, hayal etmek, anlamak gibi onlarca sözcük. Evet, onlarca da. <gülüyor> Ve onlardan gene çıkmış. Bazıları sözcük kökeni olarak da Aynı kökten türemiş Bazısı farklı olan Algı, bilgi, kanaat, niyet, tasarı, itikat, duygu gibi Sözcükler ee, Ve bu sözcüklerin Hepsi aslında gene bedenimizin Bir parçası Elbette. Beynimizin, hormonlarımızın Zihin algılama süreçlerimizin ee, Biz bu sözcükleri nasıl Sınıflandırdığımızı e, Nereye koyduğumuzu Biraz konuştuk Kerem'le çağrışımlarıyla İlk programımızda ilk programımıza Twitter adresimizdeki kayıt linkinden ulaşabilir, dinleyebilirsiniz. E, zihinsel süreçlerdeki kelimeler üzerinde duruyorduk aslında akıldan, zekadan e, şuurdan bahsettik. Devam edelim o kelimede. Devam edelim efendim. E, şimdi idrak var. Evet. E, idrak isme Zeki etimoloji sözlüğüne baktığımızda Arapça derkten gelen bir sözcük. Ve seçme, ayırt etme ee, ...anlamlı... Hmm. Ee, ...o yüzden aradaki inceliği... ...görme anlamı katılıyor... E, ...anlamaya... E, ...bu derk bir şeyin... ...sonuna dibine ulaşma... E, ...merdivenin en alt basamağı... ...ayak noktası, bas evet ...gibi manalar da taşıdığı için... ...hayli ilginç... ...İbranice ve Aramca'da kökenleri var... ...işte derek yol anlamına geliyor... ...TDK'ye baktığın zaman da... ...anlama yeteneği, anlayış, akıl erdeme ile... ...birlikte erişme, ulaşma... Felsefi olarak algı anlamı var. Hı hı. İdrak etmek işte akıl erdirmek, anlamak, kavramak anlamları var. Bir de böyle son nokta gibi sanki evet, hani. Evet, noktası gibi evet. O, i̇drak ederken artık tamamen bir kavrama Kavramı hali. Var, Merdivenin mi? son basamağı evet. yani. Tam da böyle artık bir karşılık. gibi. Evet, idrak. <gülüyor> Efendim e, gene e, zihnin e, sözcüklerinden muhakeme var. E, muhakeme de Arapça hüküm, hüküm. Kökünden evet. geliyor Yargılama, akıl yürütme, yargıda bulunma ee, Aslında bu hükümden Türemiş diğer sözcükler e, Düşündürücü Hakim, mahkeme, mahkum Hükümet evet. e, Hepsi hükümden geliyor hı hı. E, Hüküm e, Yani bu muhakeme sözcüğü de artık kararı Vermiş hal oluyor hı. O yüzden ilginç ee, sen ne demiştin Kerem'cim? Basiret. Evet basiret ee, var. Basiret titse de e, baktık ona da basira. Arapça'da basiradan geliyor. E, kavrayış, sezgi, anlayış. E, ama Arapça'da basar görme yeteneği demek. Evet doğru. Aynen nişan Nişanyalı'nda aynısı geçiyor. Kavrayış, sezgi, görme yeteneği. Evet. E, TDK'de ise yine Arapça köken birlikte doğru görüş. Uzağa görüş. ...bir görme olayı evet, var yani... ...seziş, uyanıklık... ...basirette... ...anlayış, kavrayış, dikkat, sağ görü... ...yani o kadar çok anlam... ...sağ farklı, görü, farklı, evet. sağ duyu gibi... Evet, sağ ha, görü bak ...bu sağ görüyü ben de yazayım... Evet, Yaz canım. ...bu evet, kelimelerimiz... Ee, i̇nşallah oluşacak olan kitabımız için atıyoruz kutuya. <gülüyor> Efendim izan. <gülüyor> yine. Zarfladım yine Keremciğim. Benden bu konuda çok şikayetçi de ara ara sürekli zaflıyor Ya şikayetçi değilim ya. İkimizin de yoğun Yalan söyleme yoğun bir... şikayetçisin. <gülüyor> Şikayet demeyeyim ona ya. Yani... Tamam. Ne, ne diyeyim ne Dinleyicilere söylemeyeyim. O kadar serime yani. biliyorsun. Bir tane bir şey söyleyeyim. Yani. <gülüyor> <gülüyor> yapacağız bu kitabı. Ya, i̇nşallah. inşallah. Mantığa bakalım mantığa. Dur is on, is on. Ha, şimdi izan evet, izan. İzan var. Evet izan var. Biliyorsun ben obsesif olduğum için. <gülüyor> Estağfurullah. Efendim etimolojik Türkçe e, sözlükte. O da bizim hissel süreci. Ee, o da zihinsel evet hep bu zihin e, kutusu içindeyiz hala. Arapça izan e, diye bir sözcük var zaten ZD arası bir Z o. E, bu ilginç gene köken boyun eğme evet, anlamlı. Evet, Başkasının üstünlüğünü kabul etme. Evet aynen Nişanyalı'da geçiyor boyun eğdi birinin üstünlüğünü kabul etti. Yani. yani ama TDK'de de anlayış anlama yeteneği diye geçiyor. Ama öyle bir anlamı ki sanki bir kabulle beraber gelen evet. izanda, hani hı. akıl var, izan var denir. Hı hı. Ha, abi be dur yani, bir, çünkü hı hı. aklı da biz ilk programda ele almıştık, hep hafif bir durdurucu. Evet, evet. zeka gibi değil. Değil, zekada evet. parlaklık vardı. Şimdi buyurunuz, mantık mı dediniz efendim? Mantık dedim evet mantık. Mantık İsmet Zeki Arapça nutuk söyleme konuşmadan geliyor. Evet aynen mantık konuşma söz söyleme sanatı. Natakas söyledi konuştu nutuk da aynı kökten dediğin gibi. Tabii kök nutuk Eski zaten. Eski logike logo sözcüğünün Arapçası Arapça olarak eş değeridir. Yor mantık için yine yanında. Evet. Hı -hı. Yani bu önce söz... diye da bir anımsatıyor bize. Şimdi e, eylemlere... ...biraz sonra geçeceğiz ama... ...bu e, gerek muhakemenin... ...gerek idran, gerek mantığın... ...çok uzantısı olan bir eylem var. Bir şeye vakıf olmak. Evet. Bu vakfın da kökü ilgi çekici geldi... ...bize çok. Şimdi Arapçadan... ...geliyor gene. Bu arada dilimize ne kadar... ...çok Arapçadan geçmiş sözcük evet. var. Hayli. Arapça, kere. Farsça... ...Ermenice... Çok herdi bir Süryanice, evet. Aramca, İbranice, İtalyanca, Rumca, çok. Evet. E, Arapça vakıftan geliyor. Şimdi vakıf bir bildiğimiz vakıf sözcüğü var. Hı -hı. Vukuf, vakıf olmak. Ama vakf kökünün bir anlamı durmak, hareketsiz kalmak. Evet. Bu bana çok güzel geldi. Hı -hı. Yani bir şeyin önünde durmak. Çünkü aslında bir konuyla ilgili bilgi sahibi olmak için bir durmak gerekiyor önce. Evet o farkındalık için oturması için belki dedim bilgilerin bir anlamda oturması Pardon. için görmek için öncelikle evet. sonra o hani acele etmeden neydi o kızıl derilerin hani durmuşlar niye duruyorsunuz demiş beyaz adam demiş ki işte e Olanları fark etmek için, işte hmm, düşüncelerimizin yerine şey. gelmesi için ben tam söyleyemedim. Güzel ama söyledim, işte. güzel. Bence e, oturdu yerine. Sevgili açık radyo dinleyicilerinin bildiğini varsayarak. Bir yandan da vakif diye bir şey var değil mi? Arapçada o da haberdar. Hı, gene. Evet, konuyla ilgili olan haberdar, da öyle geçiyor. Evet. TDK'de de bilen. Bir şeye, bir şeyi vakıf durumuna getiren. Tabii, vakıf, vakıf olmak evet. deniyor. Şimdi biz Kerem'ciğimle dediğim gibi... ...daha bilimlerin bile bazılarını ayırt edemediği bu sözcükleri... ...bir şekilde bir ayırt edip çerçeveleme ihtiyacı hissettik. Birbirinin içine çok girişli. Hatta ben bir böyle pano, harita, şema oluşturdum. Onu çekip koyayım Twitter'a Kerem'ciğim. Bilimler ]ciğim. deyince aklıma geldi. Yani aslında bu disiplinler arası bu tam düşündüğümüz tam yaptığımız program üzerine bir diyalog da hani var aslında hani bu nörobilimcilerle ya hmm. işte psikiyatrlar arasında çünkü hani orada bir bir süreç var aslında bir öznerlik ve nesnerlik süreci var hmm. son dönemde özellikle bilim alanındaki gelişmelerle birlikte bu zihinsel süreçlerimizi daha iyi anlamaya başladık. Ve dolayısıyla e, tırnak içerisinde e, psikiyatriye belki de psikanalize e, daha az ihtiyaç duyuluyor diyebilirim. Yani kısmen de olsa. Öyle hep bir yaklaşım bunlar hep öyle, Tırnak içerisinde söylüyorum. Tabii. E, dolayısıyla aslında birbirleriyle de bir diyalog e, söz konusu ve bir yandan da e, o kafa karışıklığı zamanla daha da azalacak gibi geliyor bana. Evet Umarım. göreceğiz <gülüyor> Yeni şeyler öğrenilince bazen artabiliyor da ama Hı -hı. Ya da taraflar oluşuyor şeklinde. Şimdi e, tekrar bir e, somutlayalım. Evet, e, biz de sık sık dağılıyoruz. Efendim biz bu e, en başta zaten beyin, zihin, dima, bellekten bahsettik. Biraz daha somut yanı e, beynin ve onun e, içgüdüyle e, biraz da savaştığını, onun kontrolsüz yanıyla kontrollü bir biçimde e, uğraşan e, zihinsel, düşünsel süreçlerden e, bahsettik. Aslında kelimelerimiz çok fazla bir Bizim Kerem'le sadece etimoloji ve anlamı ilgi çekici olanları bugün için seçtik. Sonra zaten derinlemesine gireceğiz. Yani burada e, bilinç, şuur, akıl, uz, zeka, sağduyu, izan, idrak, basiret, irfan, agah, feraset, birayet, itidal, itidal. şuur. ...vesaire vesaire. Var, evet. <gülüyor> Hatta yeni kelimeler ekledik... E, ...açık bilinçteki konuşmalarımızın... E, ...üstüne... ...ilham, esin, kabiliyet, yetenek... Onların ...farkındalık. sanki sen değil mi? Bazılarına baktım, yine ilgi çekici olanlarına baktım... ...Keremciğim, mesela ilham... E, ...Arapçadan geliyor, lahm kökünden... Lahm. ...evet, e, yutma... yiyip bitirme anlamı var... E, ...ne alaka var denecek... ...şöyle ilginç, aslında... İnsan ruhunu ele geçiren, yutan, alan böyle tanrısal bir güç esin ya ilham. Hmm. Yani e, o anlam kökünden gelmesi de bayağı düşündürücü. Hmm. E, tanrısal olarak nitelendirilmiş oluşu da tabii tartışılabilir bir şey ama çok güzelmiş. Evet, sonra farkındalık son zamanlarda çok da kullanılan mindfulness diye bir kelimeyle birlikte de artık anabiliriz belki. Şimdi farkındalıktaki fark Arapçadan geliyor. Aslında diğer gelen ekler, Türkçe ekler. ındalık sözcüğü oluşurken gelen. Şimdi Arapça fark, firak sözcükleri ayrılma Ayrışma, ayırt etme anlamı taşıyor. Keza Aramice'de de daha böyle PRK kökünden böyle hmm. bir sözcük söz konusu. Ayrılma ve kurtulma. Çünkü farkında olmak için bir takım şeyleri ayırt edebilmek gerekiyor. ve Mutlaka. E, yani o ayırt etmeme ve karmaşa durumu söz konusu olduğunda farkındalık olmuyor. Tam da... ...ayırmadan gelmiş... Hı hı. Ee, ...ben iradeyi de... ...bu ıı, akıl zihin süreçleri içine koydum ama... ...bayağı bir şeye de giriyor aslında... ...çünkü duyguyu bastırma... Hı hı. ...yanı da var, irade evet. hem oraya kaçıyor... ...hem bu tarafa... ...hem bu tarafa, evet. gene Arapçadan geliyor... ...Ravd kökünden geliyor... Raud evet... evet. Ee, ...av peşinde koşma... Dolaşma ava arama manası taşıyor Allah Allah Evet çok ilginç şöyle e, O da aslında irade de bir şeyi çok isteme ve istenç karşılıkları var ya Sanki av peşinde koşar gibi odaklanmış bir isteme hmm. hali Yine çok bana İlginç, evet, parlak geldi. Ben şöyle bir şey düşünmüştüm. Şimdi bu daha güdüsel olan, ide dayalı olan şeyleri kontrol eden sözcükler ya bunlar. Ya da haller, işte zihinsel süreçler. Bunlarda aile ve toplumun da çok etkisi var. Yani sadece zihinsel... ...gibi değil. Öğrenilmiş davranışlar hani biz tabii o kadar derinine girmeyeceğiz. Ee, konuşup anlaşmıştık ee, Güven güzellere konuk olacak bir programımıza. O tabii çok daha bilimsel yanıyla açıklayacaktır. Ee, bu süper ego ve ego bayağı bir toplumun sesi gibi de bir yandan... Yani öğretilmiş davranışlar. Evet toplumun sesi dedim de bir ses a, duyalım abi. Başka bir, bir şarkı verelim. Lütfen. <gülüyor> Lütfen. Sen e, ee, buyur. Evet Modern Talking'den Your My Heart Your My Soul. So I keep it shining everywhere I go. You're my heart. Evet 80'lerden geldi. Gençliğim. 80'ler genç. Ben değilim. <gülüyor> <gülüyor> Kamusla güreşiyoruz. Açık radyodayız. Devam. Evet efendim parça çok güzel yerine oturdu. Ee, you're my heart, you're my soul. Şöyle e, en azından heart ve kısmı kısmıyla <gülüyor> oturdu. Ee, şimdi çok uzun e, yıllar, yüzyıllar boyunca e, bizim bu e, son bahsettiğimiz zihinsel süreç sözcüklerinin sanki karşısında başka hmm. bir yerde yer alan bunlar sanki beyne bağlı da düşünmeye, zihne bağlı. Kalbe bağlanmış olan duygular, hisler, gönül, evet, ruh, ruh e, psike. Psik ama e, psike hikayesinde anlatırız zamanı gelince. Psikoloji evet. sözcüğü psike kökünden geliyor. Ama bilimlerin ilerleyişiyle artık bunların kalple bir alakası olmadığı e, ve her şeyin beyne bağlı olduğu anlaşıldı. Ben bu düşünürken şöyle bir noktaya da vardım. E, hatta sevgili senemle konuşurken ben de ışıklar yaktı onun hakkını yemeyeyim evet. e, Sırf e, benim düşüncem değil. Şimdi ne e, güzel ışıklar bir evet. Zeka. Etrafında ışıklar yakan bir insan olması. çok olsun. Evet. <gülüyor> e, e, çok olsun. <gülüyor> Ay canım, öyledir. Bir şey ne Bir şeylerin çok olsun denir. Ne oldu? El öpenderin. De... El... <gülüyor> <gülüyor> uymadı. O alakası olur. Onu el programında geçen yayın döneminde söyleyecektim. Ben. Ama el çok olsun değil, başka bir şey denir ya. El öpenlerin... Çok olsun denir Çok olsun denir. Ben öyle hatırlıyorum. Daha o yaşa gelmedik Keremcim yani. Var bir yaşımız ama Elif yıllarda olsun. gençtin. Buyurunuz. tabi <gülüyor> ama kimse Elif çok olsun demiyor daha. Demesinde bir süre. <gülüyor> Efendim şimdi bu e, kafayla kalp e, işte beyin, yürek, zihin, ruh ayrımı çok uzun zaman devam etmiş. Bilimlerle başka bir noktaya varılmakla birlikte bu ayrım hala aslında kabulde görüyor. Hı. Bir yanıyla hı hı. şöyle bir şey var şimdi neden kalp bir kere kalp hani üzüldüğün zaman sızlıyor acıyor eziliyor çok heyecanlandığın zaman hızla çarpıyor hı hı. ölecekmişsin gibi oluyorsun falan yani o kadar çok bu konuda sinyal veren bir organ ki duyguyla ilgili birçok şeyi kalbe bağlamışlar. Bağırsak yanında... ne olacak? Ha sen buyurun. İkinci beyin. Evet ikinci beyin. Ee, yani bağırsak ve tabii biz bunları ayırmıyoruz artık bu yüzyılda kalbin ayrı bir, bir şey yapmadı. Birçok güzel. <gülüyor> Hepsine eşit mesafeden bakıyoruz. Hepsine eşit mesafede bakan programımız <gülüyor> Efendim. Bu, bu yayın döneminde eşit bakamayacağız. Beyni öne aldık. Kesin evet. aldık beyni evet. aldık ee, ama neden hep kalbe bağlandığı bir yandan vücuda da bağlanıyor ee, evet. çünkü bütün e, duygusal reaksiyonlarımız özellikle aşırı olanları aslında kızarıyoruz. Sararıyoruz, göz bebeklerimiz büyüyor, nefesimiz hızlanıyor, evet. yani direkt vücuda aktarılıyor Hayat ama atışlarımız hızlanıyor. Hızlanıyor. Yani bir bilimsel çalışma yapar, bir kanaatte bulunur, bir fikir üretir ya da muhakemede bulunurken göz bebeğimiz veyahut da kalbimiz, nabzımız ve rengimizde bir değişiklik benim bildiğim olmuyor. O yüzden daha vücuda bağlı bir şey ee, evet. gibi. Şimdi bu hem vücuda bağlı hem biraz daha kontrolsüz ve içsel kabul edilen sözcüklerimizi bir kere daha tekrarlayalım. İşte, Ruh var, duygu var, duygu var, his var. Evet. Ee, bu... Ruhun bakalım istersen köklerine. Bakalım efendim. Aslında çok ilginç. Arapçadan geliyor nişan yanında. Ruh, nefes, soluk, esinti, güzel koku anlamları Ay var. Ay evet. Ne güzel. Evet. <gülüyor> Aramca da var. Ruh yine aynı ...nefes, soluk, esinti, esin ve vahiy anlamları var. Hmm. İbranice'de raoh aynı anlamda kullanılıyor. E, felsefede eski Yunanca'da Peyma ve latincede spiritus da... E, ...nefes ruh karşılığıdır demiş Nişanyanda. E, Titsa'da de baktım. E, can, gönül, kalp, karakter, canlılık, şevk... Çok... ...hangi ucuna tutacağımız, şaşıracağımız anlamları var. Doğru. Ee, bir yandan ölü hortak anlamları da var. Ha ruhun. tabii ruhu geldi, ruhunu çağırdılar evet. falan. Ee, yüz yanak anlamları da var bir yandan, Rudan işte yüz çeheden, evet. Ruh. evet şimdi efendim e, bu e, daha çok e, mecazi, manevi, içsel olan sözcüklere devam edeceğiz, bitmiyor. Bir başlangıç yaptık. Ama e, ruhun biraz o elle tutulmaz yanını bu nefes ve soluk ne kadar güzel dile getirmiş evet. o kökeni. E, biz bu ruhsal yanda kalalım sevgili dinleyiciler. Üçüncü Ruhunuz programa... güzel koksun diyerek. Vay ha. Evet Peki. İyi haftalar dileyelim. Hoşça kalın. Hoşça kalın.